1128 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in eşabın büyük zaferler kazanacağına dair müjdesini Muayir bin Şube'nin İranlılara karşı söylemesi. Evet, Cübeir bin Haye şöyle anlatıyor: İranlı kafirlerden Bendirfan isimli kişi biz Müslümanlara bir mektup yazarak, ey Arap topluluğu, içinizden bir kişiyi gönderin de onunla konuşalım, teklifinde bulundu. Bunun üzerine Müslümanlar bu işi Muğir bin Şube'ye verdiler. Ben o İranlı kafayır bakıyordum, uzun saçlı ve bir gözü kör